أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأسحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mevfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah-u hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, anlatacağım konu başkasının adına hac yapmakla ilgili konu olacaktır inşallah. Buna Arapçada el inabeti fil haccı yani başkasının yerinde yerine hac yapmaktır. Bunu hazırlayan bu kitabı, bu makaleyi Muhammed Şahin tetkik eden Ali Rıza Şahin, 2009'da 2009'da kaleme alınmış ve ayrıca 1438 30 Hicri senesinde İslamhuSe.com'da e, efendim yayınlanmıştır. Değerli her şeyleriim. Ağızı Allah'ımdan Şeytan Rijim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة من خشع من خشعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل نبي صلى الله عليه وسلم يسرف وجه الفضل إلى الشق إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرة لا يث لا يثبت على راحلتي أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجتي حجة الوضاع Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas Allah ondan razı olsun ve babasından razı olsun ondan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir El-Fadl bin Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terikesinde bulunuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve selleme Haşam kabilesinde bir kadın fetva istemeye geldi derken El-Fadl kadına kadın da El-Fadl'a bakmaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatu vesselam el yüzünü öbür tarafa çevirmeye başladı. Kadın, ey Allah'ın elçisi, Allah'ın hac hususundaki farz emri, babama yaşlı iken erişti, deve üzerinde bile duracak halde değildir. Onun yerine hac yapabilir miyim diye sordu. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet onun yerine hac yapar yaparsın yapabilirsin buyurdular. Burada bir açıklama bu, bu hadisin kaynağı. Bu hadisin kaynağını verelim. Bu hadisin kaynağı Buhari Hadis Nuh 1313. Burada bir açıklama yapmak istiyoruz. Radif kelimesi hayvanın üzerinde bulunan bir kimsenin arkasına oturan kimse anlamına gelir. Buna Türkçe'de terikisine terkisini almak demektir. İbn Menden'in beyanına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisine aldığı şahısların sayısı otuz küsürü bulmaktadır. Bu hadisin isnadında ihtilaf edilmiştir. Sahih olan görüşe göre, hadisi şerif mürseldir çünkü veda hacında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam İbni Abbas'ı ailesinin zayıf olanlarıyla birlikte Geceleyin Müzdelife'den Mina'ya göndermiş, kendisi de bayram sabahı El Fadıl bin Abbas'ı tehlikesine alarak yola çıkmıştır. Bundan dolayı İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun olayı gözüyle görmüş, El Fadıl Fadıl'dan işitmiştir. İbn Abbas'ın olayı birkaç kişiden işitmiş olması da mümkündür yalnız kimseden işittiğini bu rivayette açıklanmamıştır. Kimden işittiğini bu rivayette açıklanmamıştır. El Fadl Allah ondan ve babasından razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas bin Abdulmuttalib'in oğludur. Haşam Yemen'den bir kabilenin adıdır. Bir rivayette soru soran kadının Cüheyne kabilesine mensup olduğu bildirilmiştir. Soran erkek mi kadın mı veya aynı şekilde sorunun babaya mı anneye mi yahut da kardeşe mi ait olduğu hadisin muhtelif rivayetlerinde muhtelif şekillerde beyan edilmiştir. Bu konuda gelen hadisler hadisi şeriflerden bazıları şunlardır. an عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أردف أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن ابن عباس يوم النحر خلفه على عجوز عجوز راحيلته وكان الفضل رجولا وضيء وضيئة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خش من خش أمة من خش أمة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفق الفضل ينظر إليها واعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر عن النظر إليها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله الحج على عباده أدركت أبي شيخا أدركت أبي كبيرة. لا يستطيع أن يستوي على راحلتي، فهل, فهل يقضي عنه؟ أن أحج عنه؟ قال نعم. رواه البخاري. عبد الله بن Abbas اللهمدان وبابسندان راضولس رضي الله عنهما. Rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü El Fadl bin Abbas'ı kendi hayvanın terkisine almıştı. El Fadl bin Abbas güzel yüzlü, yakışıklı bir adamdı. Bir ara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden fetva soran kimseler için durdu derken Hasam kabilesinden güzel bir kadın da fetva istemek için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. El-Fadl kadına bakmaya başladı. Onun güzelliğinden etkilenmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü döndüğünde El-Fadl kadına bakıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle Fadl'ın çenesinden tutarak Yüzünü öbür tarafa çevirip kadına bakmasını engelledi. Kadın şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi! Allah'ın hac hususundaki farz emri babama yaşlı iken erişti. Devesinin üzerinde duramıyor. Onun yerine hac yaparsam haccı ondan sakıt eder mi? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, onun yerine hac yapabilirsin buyurdu. Bu hadisin kaynağı Buhari İstizan Hadis no 2. Diğer bir hadis şerifte An Süleyman bin Yasar an el Fadl bin Abbas radiyallahu anhuma أنه كان رضيف نبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها ربت وإن ربطتها خشّس خشيت أن أقول أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيه قال نعم قال فحج عن أمك Ravahun Nesai. Süleyman bin Yasar el-Fadl bin Abbas radiyallahu teala anhudan. Allah ondan ve babasından razı olsun naklettiğine göre el-Fadl peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terikisinde idi. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın elçisi annem ihtiyar bir kadındır bineye bindirirsem üzerinde duramaz. Hayvanın üzerinde durabilmesi için bağlasam oğlu ölür diye korkuyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dersin eğer annenin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. Adam evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse annen yerine hac yap buyurdu. Bu hadisin kaynağı Nesai Menasik hadisnu i 13. Diğer bir hadiste ise An-ıbni Abbas radiyallahu te'ala anhu. Radiyallahu te'ala anhu ma. Kale, kale raculun ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ان ابي مات ولم يحج فاحج عنه قال ارايت لو كان على ابيك دين اقم تقاضيه قال نعم قال فدين الله احق رواه النسائي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه Allah ondan ve babasından razı olsun. Rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Adamın biri Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek Ey Allah'ın elçisi Babam hac yapmadan öldü. Acaba onun yerine hac yapabilir miyim diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer babanın bir borcu olsaydı, onu öder miydin diye sordu. Adam tabi dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse Allah'ın borcunun ödenmesi daha önce gelir buyurdu. Bu hadisin kaynağı, Nesai Menasik, hadis no 11. Bu rivayetlerin arasını bulmak için Şehzadeyin bu soruların mutadid defa defalarca mutadid defalar sorulduğunu söylemiştir. Buna göre bir defa Resulullah sallallahu aleyhi sallam'e bir kadın babası adına hac edip etmeyeceğini başka bir zaman diğer bir kadın annesi adına Yine ayrı ayrı zamanlarda bir erkek annesi adına diğeri, biri, diğer biri de babası adına, üçüncü bir kimse de kardeşi adına hac edip etmeyeceklerini sormuşlar demektir. Sünnen sahiplerinin rivayetlerine göre erkeklerden bu hususta soru soranlar Husayn bin Af ile Lakit bin Amir'dir. Kadınlardan soru soranların isimleri belli değildir. Onun kaynağı değerli kardeşlerim Suneni nebi Dawud hadis no 101, 101 101 ve değerli kardeşlerim bu meseleler ışığı altında bazı hükümler bir bir hayvan, bir hayvan kuvvetli olmak şartıyla bir kimseyi terkiye olmak caizdir. Bir kimseyi terkiye almak caizdir. Yani bir insan eğer hayvanı kuvvetli ise yanına birisini daha terikesine alabilir. Bu caizdir. Bu iş özellikle hac mevsiminde adettir. Çünkü yollar kalabalık ve yürümek meşakatlidir. Bir de hacca hayvan üzerinde gitmekten gitmek yürümekten daha faziletlidir. İki İhramlı kadın yüzünü açabilir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulduğu zaman yabancı bir kadınla konuşmakta bir sakınca yoktur. Ancak yabancı bir kadının yüzüne şehvetle bakmak haramdır. 3. Alim olan bir zatın başkasından gördüğü kusurları mümkün mertebe değiştirmeye çalışması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin el fadlı men ettiği halde kadına bir şey dememesi hükümde İkisi de bir olduğu için kadının bunu anlayacağına itimat ettiğinden ileri gelmiş olabilir. Yahut elfadlı menetmekle ikisini de menetmek men ikisini de kastetmiş olabilir. Malikilerden bazıları bu hadisi delil getirerek kadının yüzünü örtmesi lazım gelmediğinde gelmediğine hükmetmişler ve erkeğe düşen vazife kadına bakmamaktır demişlerdir. Dört. El-Fadl'ın kadına bakması insan tabiatının Ademoğluna üstün geldiğini ve insanın şehvetlerine karşı olan zaafını gösterir. Beş. Bir kadının erkek adına hac yapması caizdir. Altı. Anne ve babaya iyilik olarak ihtiyaçlarını karşılamak, borçlarını ödemek ve aciz kaldıkları zaman onların adına hac yapmak teşvik edilmiştir. 7- Bizzat hac yapmaktan aciz olan kimse adına hac yapılması caizdir. Hanefilerle Sevri, Şafii, Ahmet, İshak, Ebu Sevr, Davud İbnül Munzir ve Maliki alimlerden İbni Habib bu görüştedirler. Bizzat hac yapmaktan aciz olan kimse adına hac yapılması caizdir. Kimlere göre? Hanefilere göre, İmam-ı Sevri'ye göre, i̇mam Şafii'ye göre, i̇mam Ahmed Ahmet, Ahmet bin Hanbel'e, İmam İshak'a göre, İmam Ebu Sevre, Davud, İbnül Munzir ve Malikiler, Maliki alimlerden İbn Habib bu zatlar bu görüştedirler. Allah hepsinden razı olsun. Bu konuda kendisi adına hac yapılacak kimseye hacın sıhhatlı zamanında farz olmasıyla kendisine vekil göndermeyi caiz kılan meşru bir mazaret bulunduğu zaman da farz kılınmış olması arasında bir fark yoktur. Ancak Ebu Hanife'den rivayet edilen bir görüşe göre başkası adına yapılacak haccın onun adına kabul olunabilmesi için o kimseye haccın sıhhatli zamanında farz olması ve aciz duruma düşünceye kadar hac farizasını eda etmemiş olması gerekir. Sonuç olarak Hanefi mezhebine göre bir kimsenin Başkası adına hac yapabilmesi yapabilmesi konusu şu şekilde özetlemek mümkündür. A. Bir kimsenin başkası adına nafile hac yapması kayıtsız şartsız caizdir. B. Başkası adına yapılan farz hacın sahih olabilmesi için kendisi adına hac yapılan kimsenin hac yapmaktan aciz olursa, aciz durumda olması ve iyileşmesinden ümidinin kesilmiş olması gerekir. 3. C. Niyetin kendisi adına kendisi adına hac yapılan kimse için olması gerekir. Telbiye sırasında lebeyke an fulan fulan an fulan falan kimse adına lebeyk diyerek hac sahibinin adının anılması menduptur. D, eftal olan bir hacı, eftal olan böyle bir hacı yapacak kimsenin hür erkek daha önce kendi adına hac yaptığı için hac meselelerini iyi bilen bir kimse olmasıdır. E, başkası adına hac yapacak kimsenin yolda hastalanmış bile olsa bu hacci mutlaka bizzat kendisinin yapması, yerine başkasının vekil tayin etmemesi gerekir. Ancak yola çıkarken hac sahibinin böyle bir izin vermiş olması müstesna. Yani eğer o kişi hastalanır da efendim vekil olarak gittiği halde efendim yolda hastalansa bile onun kendisine başka birini vekil tayin etmez. Fakat o onu kendisi yerine hacca göndermiş olan kişi ona izin vermişse şayet böyle bir durumla karşılaşırsan birini kendine vekil tayin et demesi müstesna bu istisna edilmiştir. İmam Malik ile leise göre hayatta olan bir kimse adına başkasının hac yapması caiz değildir. Yalnız hac yapmadan ölen kimse adına başkası hac yapabilir. Bu konuda Delilleri ise şöyle şöyle delilleri ise şöyledir. Velillahi alennasi hacce'l beyti ve beyti men istata'a ileyhi sabila. Ve men kefera feinnallaha ganiyyun anel alemin. Suretin. Suretul Ali İmran. Ali İmran suresi. Yoluna gücü yetmeyen yetenlerin yoluna gücü yetenlerin Beytullahı hac etmeleri. Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim de hacin farz oluşunu inkar ederse, bilsin ki Allah alemlerden onun hacından ve diğer amellerinden müstaknîidir. Bu ayet Ali İmran suresinin 97. ayet gelmesi. Bu sözü geçen imamlara göre ayeti kerimede söz konusu olan yol bulabilmek veya güç yetirebilmek insanın bu gücü bizzat kendi nefsinde bulmasıyla gerçekleşir. Hacca gitmeyi ancak başkalarının başkalarının gücüyle başarabilen kimseler kendi nefislerinden bir bu gücü bulamamış sayılırlar. Bu bakımdan kendilerine hac yapmak veya yaptırmak lazım gelmez esasen hac da namaz gibi vekalet kabul etmeyen ibadetlerdendir. Gerek sıhhatli iken gerekse acizlik halinde hac için vekalet vermek caiz değildir. Çünkü ibadetler İmtihan için farz kılınmışlardır. Bu imtihan ise bedeni ibadetlerde ancak bedeni zahmete ve meşakata sokarak onu yormakla gerçekleşir. Ancak zekat farklıdır çünkü zekatta imtihan malı eksiltmekle yapılır. Malı eksiltmek ise kişinin kendi eliyle gerçekleşebileceği gibi başkasının eliyle de gerçekleşebilir. Yani bu görüşte olan imamlar kişinin bir başkası adına hac yapmasının caiz olduğunu ifade eden hadis-i şerifler bu konuda ayeti kerimeye aykırıdırlar. Bu itibarla tevatür olan ayeti kerime ile amel etmek bu hadislere amel etmeye tercih edilir. Demişlerse de kendilerine şöyle cevap verilmiştir. Ayeti kerimenin ifadesi geneldir. Bu konuda hadisler ise ayeti kerimedeki genel ifadeleri açıklayan ayrıntılı ifadelerdir. Ayet-i Kerime'de hac yapmaya gücü yetmeyenlerin üzerlerine hac farz olmadığı genel bir ifade olarak bildirilmiş. Fakat bunlar kim olduğu açıklığa kavuşturulmamıştır. Fakat hadisi şerifler bunların iyileşmesinden ümit kesilen kimseler olduğunu açıklı açıklığa kavuşturmuştur. Bu bakımdan ayet-i kerime ile hadisi şerif arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Ayrıca ayeti kerimedeki yol bulabilmek diye ifade edilen güç yettirme şartının gerçekleşebilmesi için bu gücün bizzat insanın kendi nefsinden başkalarının yardımı olmadan bulunması gerektiğini savunmak da yanlıştır. Haccın gerçekleşebilmesi için insanın kendi bedeni dışında azığa ve bineğe ihtiyaç var. Bütün bu anlatılanlar başka birinin yerine hac yapmanın caiz olduğunu savunan alimlerin haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Hafız İbni Hacer'in beyanına göre vasiyette bulunan bir kimse adına hac yapılabileceği yapılabileceğini maliki alimleri de kabul etmektedir. Bu bunun kaynağı Buhari. Jaza Us Sa'id hadis no 22. Evet, şafii, alimlerden, şafii alimlerinden Hatabi bu mevzuyla ilgili olarak şunları söylemiştir. Bu hadis-i şerif bir kimsenin hayatta olsun veya olmasın, bir başkası adına hac yapmasının caiz olduğuna dalalet etmektedir. Şafiiler de öyle demişler. Çünkü hac, vekalet kabul etme bakımından namaz ve oruç gibi bedeni ibadetlere benzemez İmam Şafii de bu görüştedir. Ancak İmam Malik bu görüşte değildir. Ve kendisi için hac yapılabilmesi, yapılmasını vasiyet etmeden ölen bir kimsenin malından sadaka vermek ve köle azat etmek bence o mala o mala o kimse adına hac yapmaktan daha iyidir derdi. İbrahim en-Neha'i ile İbn Ebi Zibde bir kimse başkasının yerine hac yapamaz derlerdi. Oysa Ebu Davud hadisi onların aleyhine bir delildir. Aynı zamanda bu hadis bir mal maldan ihtiyarlığında veya kötürümlük halinde yararlanmakta olan kimseye mali gücü yettiği takdirde yerine hac yapmak üzere bir başkasını görev, görevlendirilmesini gerekli kılar. Bazıları da bu hadisin metninde geçen Allah'ın kullarına farz kıldığı hac, babama yaşlı iken yetiştiği cümlesine babam ihtiyar bir halde iken Müslüman oldu anlamı vermişlerdir. Bu hadisi şerif aynı zamanda kadının erkek adına hac yapabileceğine de delalet eder. Ancak bazı ilim adamları kadının ihramda Erkeğin giyemeyeceği giysileri giydiği gerekçesiyle erkeğin yerine ancak bir erkeğin hac yapıla bileceğini savunmuşlardır. Bazı imamlar da öyle demişler. i̇mam Malik ile İmam Ebu Hanife, Allah her ikisinden razı olsun, kötürüm olan bir kimseye haccın farz olmadığını söylemişlerdir. Ancak Ebu Hanife'ye göre kötürüme sağlam iken, Hac farz olduysa kötürüm olduktan sonra bu farz kendisinde sakıt olmaz. Eda etmek, etmesi gerekir. İmam-ı Malik'e göre ise bu farz ondan sakıt olur. Bunun kaynağı Hatabi Meali Musünen cilt 2 sayfa 171'de zikredilmiştir. Evet, kötürüm olan bir kimsenin yerine başkasının hac yapmasını caiz olduğu görüşünde olan kimseler, İmam Malik'e göre diyor mesela, efendim bu farz ondan sakıt olur diyor. Yani kötürüm ise kötürüme hac farz olmaz diyor. Kötürüm olan bir kimsenin yerine başkasının hac yapmasının caiz olduğu görüşünde olan kimseler, kendi adına hac yaptıran kötürümün sahte kavuşuncaya tekrar hac yapması gerekip gerekmediği konusunda da itiraf ettiler. Bunların büyük çoğunluğuna göre kendisi adına hac yapılan kötürüm sahte kötürümün sahte kavuşunca hac hac yapması gerekir. İmam Ahmed ve İshaka göre ise gerekmez çünkü o Bir, çünkü o, çünkü o zaman bir kişiye hacin iki defa farz olduğu neticesi hasıl olur. Fakat İmam Ahmed ile İshak'ın bu görüşleri, bu iki farz, iki hacdan biri farz, diğeri de nafile olur. gerekçesiyle reddedilmiştir. Sonuç olarak da şunu söylemek isteriz ki, bir kimse adına başkasının hac yapması konusunda. İmam Malik'ten üç görüş rivayet edilmiştir. Meşhur olan bir görüşe göre, ölmüş bir kimse adına da olsa, bir kimse, diğer bir kimse adına hac yapamaz. Malikilerin görüşü, ikinci görüşü bu. Birinci görüşü bu. İkinci görüşe göre olan, bir kimse adına çocukları hac yapabilir. Üçüncü görüşe göre ise, ölenin vasiyeti varsa, onun adına başkasının hac yapması caizdir. Yani İmam Malik'in üç görüşü vardır bu hususta. Meşhur olan görüşe göre efendim ölmüş bir kimse adına da olsa bir kimse diğer bir kimse adına hac yapamaz. İkinci görüşe göre ölen bir kimse adına ölen bir kimse adına çocuklara hac yapabilir. Üçüncü bir görüşe göre ise ölenin vasiyeti varsa onun adına başkasının hac yapması caizdir. Evet, bu kaynak nereden alınmış? Ona bakalım. Bu kaynak da Süneni Ebu, da Ebu Davud Hadis No 101-105'te alınmıştır bu kaynak. <gülüyor> An Abi Zer radiyallahu te'ala anhu ennehu kal kal Resulullah sallallahu kalem يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا زعن قال حج عن أبك واعتمر رواه أحمد والترمزي والنسائي وابن ماجه. Evet değerli kardeşlerim, Ebu Razin'den rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi. Babam ihtiyar bir kimsedir. Hac ve umreye gücü yetmiyor. Yolculuğa da dayanamıyor. Yaşlılığından dolayı ne yürüyebiliyor ne de binebilebiliyor dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Babanın yerine hac ve umre yap.'' buyurdu. Bu hadisin kaynağı ise değerli kardeşlerim, Tirmizi, Hac, Hadis No. 87, Nesai, Menasik, Hadis No. 2. i̇bn Mace, Menasik, Hadis No. 10, Ahmet bin Hanbel 4. 10. 11. 12, Süneni Ebu Davud, Hadis no 105 ve 106'da bu hadis rivayet edilmiştir. Bununla ilgili bir açıklama vardır. Bu hadisi şerif aciz durumda kalan bir kimsenin yerine aciz durumda kalan bir kimsenin yerine başkasının hac veya umre yapmasının caiz olduğuna dalalet etmektedir. Babanın yerine Umre yap cümlesine bakarak, Şafii ve Hanbeli alimleri, Umre'nin de hac gibi farz olduğu kanaatine varmışlardır. Beyhaki'nin Müslim bin Haccac'dan rivayet ettiği bir hadiste ifade edildiğine göre, Ahmet bin Hanbel, konumuzu teşkil eden Ebu Davud hadisini kast ederek şöyle dermiş, Umre'nin farz olduğuna dair bu hadisten daha güzel, ve daha sahih bir hadis bilmiyorum demiştir. Bunun kaynağı değerli kardeşlerim Beyhaki Esunenul Kubra cilt 4, sayfe sayfa 350'de bu hadis zikredilmiştir. Bilindiği gibi Hanefi ve Malikilere göre umre yapmak sünnettir ve yine bu iki mezhep alimlerine göre bir kimsenin başkası adına hac veya umre yapması kendisine farz değildir. Bu iki mezhep alimlerine göre bir kimsenin başkası adına hac veya umre yapması kendisine farz değildir. Ve konumuzu teşkil eden hadisteki babanın yerine hac ve umre yap emri farziyet değil mendupluk ifade eder. Yani yaparsa sevap sahibi olur, yapmasa günaha girmez. O sevaptan mahrum kalır. Bu hadisi de, bu okumuş olduğum yeri de efendim kaynağı sünen Ebu Davud hadis no 106'da bu efendim paragraf bu ef'e açıklama gelmiştir efendim. Diğer bir hadiste <gülüyor> An ibn Abbas radıyallahu anhum anhuma En-nebi sallallahu aleyhi ve sellem sem'a raculan yakul "Lebbeyke an shubra an shubrama" لبيك عن شبر مه مه قال من شبر مه قال أخن لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال لا قال لا حججت عن نفسك قال لا قال حُجَّ an نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَهِ عَنْ شُبْرُمَهِ رَوَاهُ Abu دَعُودِ وَإِبْنِ مَاجَ İbn-i Abbas radiyallahu teala anhumâ Allah her ikisinden ondan da babasından da razı olsun rivayet olunduğuna göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı şubrime için beyke derken işitince ona ''Şübrüme kimdir?'' diye sordu. Adam, ''Kardeşimdir, yahut da yakınımdır.'' deyince ona, ''Sen kendin için hac yaptın mı?'' diye sordu. Adam, ''Hayır.'' deyince, ''Sen önce kendin için bir hac yap, sonra şübrümenin yerine hac yap.'' buyurdu. Evet. Bu hadisin kaynağı İbn-i Mace menasik hadis, menasik e, bölümünde hadis no dokuz, Sünen-i Ebu Davud hadis no 106 ve 107'de rivayet edilmiştir. Değerli kardeşlerim. Bu kaynakları güzel belirlememiz lazımdır. Bu kaynaklarla efendim kendimizi beslememiz lazımdır. Bu hadisle ilgili bir açıklama. Hadisi Şerif'te geçen, sözü geçen adam Nubeyşe bin Abdullah'tır. Bu hadisi Tavus İbni Abbas'tan şu anlama gelen sözlerle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübeyşe için telbiye getiren bir adamı işitti de ona ey nübeyşe adına telbiye getiren adam senin şu telbiye getird tel getirdiğin telbiye nübeyşe içindir. Bir de kendin için hac yap buyurdu. Bu hadisi rivayet eden Darakutni daha sonra şu taliki ekler. Yani dipnotu ekler. Hasan bin Umare bu hadisi tek başına rivayet etti. Onun rivayet ettiği hadisler ise metrukru, metruktur. Bu konuda tercih edilen hadis İbn Abbas'tan rivayet edilen Şübrme hadisidir. Bunu da Daru Kutni Sunnen 2 cilt 2 sayfa 268'de efendim rivayet etmiştir. Sen kendin için hac yaptın mı cümlesi i̇bn Mace'nin rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem ona sen hac yaptın mı diye sordu. Sen hac yaptın mı diye sordu. Adam hayır deyince bu hacı kendin için yap sonra da sonra bir de şübreme için yaparsın buyurdu. Şeklinde gelmiştir. Bunun kaynağı da değerli kardeşlerim Süneni Ebu Davud Hadis no 107 Bu hadisler ışığı altında baktığımızda bazı hükümlerin meydana geldiğini görüyoruz. Bir, kendisi hac yapmadığı halde başkası için hac yapmak üzere ihrama giren bir kimsenin bu ihramı kendisi adına değiştirmesi gerekir. Çünkü hadisteki şübrüme için ihrama girmiş olan kimseye Resulullah aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellemin sen önce kendin için bir hac yap da sonra şübrümenin yerine hac yap diye emir vermesi bunu ifade eder. Şöyle ki Şübrüme adına ihrama girmiş olan kimsenin bu emri gerçekleştirebilmesi ancak bu ihramı kendisi adına değiştirmesiyle mümkündür. Buna göre kendisi için hac yapmamış olan bir kimsenin isterse hac yapmak imkanına sahip bulunmasın, ölü veya diri herhangi bir kimse adına hac yapması caiz değildir. Şafii ve hanbeli alimleri ile Evzai ve İshak bu görüştedirler. Ahmet bin Hambel'den rivayet edilen bir görüşe göre de bu hac hacı yapan kimse için sahih olamayacağı gibi kendisi adına hac yapılan kimse için de sahih olmaz. 2. Maliki ve Hanbelilere göre Hanbeli alimlerine göre ise Kendisi için hac yapmamış olan bir kimsenin başkası için hac yapması mekruhtur. Çünkü hadisi şerifte şübrüme için ihrama giren kimseye önce kendisi için ondan sonra başkası için yapması ile ilgili emir mendupluktur. Mendupluk ifade eder. Buna göre bu menduba uymamak tenzihen mekruhtur. Yani tahrimen mekruh değildir görüşüne varmışlar Maliki ve Hanbeliler. İmam Sevri'ye göre 3, 3 İmam-ı göre ise hac yapmaya imkanı olan kimsenin kendisine kendisi için hac yapmadan başkası adına hac yapması caiz değildir. Fakat kendisinin hac yapma imkanı yoksa o zaman başkası adına hac yapması caiz olur. 4 Hanefi alimlerine ve taraftarlarına göre konumuzu teşkil eden hadis zayıftır. İmam Ahmed'in beyanına göre bu hadisi Abde bin Süleyman merfu olarak rivayet etmişse de bu rivayet hatalıdır. İbnül i Munzir'e göre de bu hadisin merfu olarak rivayeti sabit değildir. Tahaviye göre ise bu hadis mevkuftur. 5- Birinci görüşü temsil eden alimlere göre ise bu hadis merfudur ve bu hadisi merfu olarak rivayet eden Abde bin Süleyman, kendisine Buhari ve Müslim de itimat ettiği güvenilir bir ravidir. Muhammed bin El-Bişir, bin Bişir el-Abdi, ile Muhammed bin Abdullah el-Ensari de onun gibi bu hadisi merfu olarak rivayet etmişlerdir. Hadisin merfu olduğunun rivayet, olduğunun rivayet edilişi mevkuf olarak rivayet edilişine nispetle bir ziyadelik ifade eder. Bilindiği gibi güvenilir ravilerin rivayet ettikleri ziyadelik makbuldur. Beyhakiye göre ise bu hadisin senedi sahihtir. Ebu Ömer ile İbni Abdülbere göre ise bu hadisin merfu olarak bu hadisi merfu olarak rivayet eden ravi hafızdır. Bu bakımdan başkalarının tespit edemedikleri bazı rivayetleri tespit etmiş olması tabiidir. Bu sebeple hafızın tespit ettiği ve diğer diğer rivayetlere göre fazlalık ifade eden rivayetleri tercihen kabul etmek gerekir. 6. İbnül Katta'nın beyanına göre bu hadisi merfu olarak rivayet eden raviler güvenilir kimselerdir. Başkalarının bu hadisi mevkuf olarak rivayet etmesi onların bu hadisi merfu olarak rivayet etmelerine bir zarar vermez. Çünkü onlar hafızdırlar. Başkalarının tespit edemedikleri incelikleri tespit edip rivayet etmeleri gayet tabiidir. Bu hadisin bazıları tarafından mevkuf bazıları tarafında da merfu olarak rivayet edilmiş olmasını şu şekilde izah etmek de mümkündür. Bu hadisi İbni Abbas'tan mevkuf olarak rivayet edenler İbni Abbas'ın bu konuda görüşünü nakletmişler. Merfu olarak rivayet edenler ise İbni Abbas'ın rivayetini nakletmişlerdir. Bunun kaynağı ise değerli kardeşlerim. El-Ayni umdatul Kari cilt dokuz sayfa 129 وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا, اللهم فقهنا اللهم نعوذ بك من الاربعين من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.